Padişah Portreleri ve Resim Koleksiyonu Topkapı Sarayı Müzesi Resim Koleksiyonunun bir bölümünü Osmanlı padişahlarının portreleri oluşturur. Padişah portreciliği açısından son derece değerli olan bu koleksiyon, Osmanlı Devleti'nin 1299 yılındaki kuruluşundan itibaren hüküm süren 36 padişahın gravür, yalı boya, sulu boya ve fildişi üzerine boyama gibi çeşitli tekniklerde yapılmış olan portrelerinden zengin örnekler sunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet'ten, 1444-1446-1451-1481 önce hiçbir padişah portresini yaptırmamıştır. Bu sebeple Osmanlı padişah portreciliğinde yaşadığı dönemde portresi yapılmayan sultanların dış görünüşleri tarihi metinlerde anlatıldığı biçimde veya tamamen hayali olarak bitimlenmiştir. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra tahta çıkan padişahların bir çoğu portresini yaptırmıştır. Saray sanatçılarının bağlı olduğu Ehli Hiref Teşkilatı'nın nakkaşhanesinde çalışan sanatçıların minyatür geleneğinde yaptığı portrelerin, padişahların fiziksel özelliklerini oldukça gerçekçi bir biçimde yarısıttığı görülür. Çoğu kez bizzat padişahın siparişi üzerine yapılan bu portrelerin gerçekçi olmasındaki en önemli etken, nakkaşların padişahı yakından görme olanağına erişmiş olmalarıdır. Osmanlı nakkaşlarının yanı sıra Avrupalı ressamlar tarafından da çok sayıda padişah portresi yapılmıştır. Batılı ressamlar kimi zaman minyatür portrelerden, kimi zaman erken tarihli gravürlerden esinlenerek, kimi zaman da hayali olmakla beraber Avrupa'daki Osmanlı imajına uygun olan padişah portreleri ortaya koymuşlardır. Bu ressamların bir bölümü ise Osmanlı topraklarına seyyahların veya elçilerin maliyetinde gelerek uluf cuma selamlığı bayram gibi çeşitli sebeplerle yapılan merasimlerde padişahları yakından görme olanağına sahip olmuş ve bu sayıda daha gerçekçi portreler yapmışlardır. Yukarıda belirtildiği gibi, yaşadığı dönemde sanatçılara poz vererek portresini yaptıran ilk Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'tir. Padişahın minyatür geleneğinde yapılmış portreleri sarayın el yazma koleksiyonuna, yalı boya portreleri ise resim koleksiyonuna kayıtlıdır. Fatih Sultan Mehmet'in, 1907 yılında Sultan I'ı Abdülhamid'in 1876-1909 emriyle saray ressamı Fausto Zonaro tarafından yapılmış olan yalı boya portresi, koleksiyondaki en önemli örneklerden biridir ve ünlü İtalyan ressam Gentile Bellini'nin Fatih portresinden kopya edilmiştir. Günümüzde Londra'da National Gallery koleksiyonunda bulunan Bellini imzalı portrenin yapımı için Padişah'ın ressamı sarayına davet ettiği Hatta resmi yapılırken sanatçıya poz verdiği bilinir. Bu nedenle portre fatihin fizyonomisini gerçekçi bir biçimde yarısıtmaktadır. Sultan I. I. Murad döneminde 15, 74, 15, 95 Osmanlı Hanedanı'nın bir bütün olarak resmedilmesi geleneğinin başlaması, Osmanlı Padişah portreciliğine yeni bir yön vermiş ve gelişimine hız kazandırmıştır. Osmanlı Sultan portrelerinin bir bütün olarak resmedildiği ilk tarihi metin, 16. yüzyılın ikinci yarısında hazırlanan Kıyafetüle İnsaniye Fişemahıle Osmaniye adlı eserdir. Eser hazırlanırken, eserin içinde yer alacak olan padişah portrelerinin gerçekçi olması istenmiştir. Bu amaçla Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, dönemin ünlü İtalyan sanatçısı Veronese'ye bir dizi yalı boya portresi pariş etmiştir. Veronese atölyesinde, Tarihi metinlerin ve Avrupa'da o zamana kadar yapılmış Osmanlı padişah tasvirlerinin incelenmesi sonucunda yapılan ve Osman Gazi'den Sultan ı Burada Murada kadarki padişahların yalı boya portrelerinden oluşan bu seri, günümüzde Münih'te Altep Pinakotha koleksiyonunda yer almaktadır. Aynı serinin yine 16. yüzyılda Veronese atölyesinde yapılmış olan bir diğer kopyası da saray koleksiyonunda bulunmaktadır. Koleksiyonda batılı ressamlarca yapılan padişah portreleri arasında 17. yüzyıla tarihlenen 4 padişah portresi diğer portrelerden oldukça farklı bir görünüm sergiler. Sultan-ı Mehmet 14, 13, 14, 21 sultan I Murat 1421, 1441, 1446, 1451 Sultan-ı Mustafa 1617, 1618, 1622, 1623 ve Sultan-ı V. Murat, 16, 23, 16, 40, portrelerinden oluşan bu resimlerde görülen kumaş desenlerinin İspanyol kumaş desenleri olması, bunların bir İspanyol ressam tarafından yapılmış olabileceklerini düşündürür. Geleneksel Osmanlı minyatür resminde, 18. yüzyıl başlarında Levni, Abdullah Buhari, Ali Üsküdar gibi Osmanlı nakkaşlarının eserlerinde ışık gölge. Perspektif denemeleri gibi batı resmi etkileri görülmeye başlamış, minyatür resminden tuval resmine geçiş ise 18. yüzyıl ikinci yarısında olmuştur. Saray ressamı Rafaello e atfedilen ilk örnekler, saray koleksiyonunda bulunan Sultan İmamud 17-30-17-54, Sultan İ Mustafa 17-57-17-74 ve Sultan Abdülhamid'in 17-74-17-89. Büyük boy boya portreleridir. Özellikle Sultan III. Mustafa'nın biri tuval diğer kağıt üzerine yapılmış birbirinin eşi olan iki portresi Osmanlı sanatında kitaptan tuvale geçişin en tipik örneklerini teşkil eder. 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra tasvir sanatını şekillendiren bir diğer Osmanlı ressamı Konstantin Kapıdalı'dır. Daha çok portre ressamı olarak tanınan sanatçının saray koleksiyonunda bulunan Sultan III. Selim portreleri, dönemin portre geleneğini yarısıtan en önemli örneklerdir. Sanatçı, Resm İkostantin Kapu imzalı Sultan ııı Selim portresinde 1803 sultanı bir iç mekanda elinde tespihi ile otururken resmetmiştir. Bu resimde sanatçının minyatür üslubundan ve padişah portrelerinin alışılmış ikonografisinden tamamen uzaklaşmış olduğu görülür. Konstantin Kapıdalı'nın koleksiyonda bulunan en önemli eserlerinden bir diğeri de Sultan I. -I, -I. Selim'in siparişi üzerine kahit üzerine boya ile 1804-1806 yıllarında yaptığı 28 Osmanlı Padişahı'nın portresinden oluşan seridir. Sultan I. -I. Mahmut döneminde 1815'de Londra'da John Young tarafından gravürlenerek albüm halinde basılmış olan bu portrelerle kapıdalı, padişah portreciliğine yeni bir anlayış getirmiştir. Söz konusu portrelerde padişahlar, Avrupalı kral portrelerinde olduğu gibi ayakta, yarım boy, dörtte üç profilden veya cepheden tasvir edilmişlerdir. Yüz ifadeleri doğaldır. Portrelerin altında, padişahların kazandıkları zaferler, tehdit ettikleri yerler veya yaptırdıkları önemli yapılar resmedilmiştir. Gravürlenerek basılması ile yaygınlık kazanan bu portreler, 19. yüzyıl boyunca gerek Osmanlı'da gerekse Avrupa'da yapılan padişah portrelerinde ve soyağaçlarındaki büst portrelerde adeta bir kalıp olarak izlenmiştir. Koleksiyonda örnekleri bulunan bir diğer padişah portreciliği türünü ise soyağacı resimleri oluşturur. İlk örnekleri Sultan-ı Abdülhamid döneminde 1774-89 verilmiş olan bu tür resimlerde Padişah portreleri madalyonlar içerisinde bir ağacın dallarına yerleştirilmiştir ve bu madalyonlar, padişahların silsilesini göstermek üzere dallar veya kordelelerle birbirine balanmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar yapımına devam edilen soyağaçlarının ağaçlarının çoğunluğu imzasız olmakla birlikte, üzerlerindeki Osmanlıca ve Rumca yazılar, bu resimlerin İstanbul'daki yerli ressamlarca yapılmış olduğuna işaret eder. Resim ve gravürlü albümlerin oldukça yaygın olduğu 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başta Fransız olmak üzere İngiliz, İsveçli ve İtalyan elçileri mahiyetinde Osmanlı Sarayı'nın davetiyle ve gezgin olarak İstanbul'a gelen batılı ressamlar çok sayıda padişah portresi yapmışlardır. 19. yüzyıl oryantalizmi, batılı ressamların İstanbul'a ve Osmanlı yaşamına duydukları ilginin artmasına neden olmuş ve padişah portrelerinin yapımı bu dönemde de devam etmiştir. Koleksiyonda bulunan İtalyan ressam Fausto Fatih Sultan Mehmet portresi, İngiliz ressam Sir David Wilkie'nin Sultan Abdülmecit portresi, Polonyalı ressam Selhe Sultan Abdülaziz portresi, Wilhelm Yüter'in Sultan I. I. Mahmud portresi, 2. Ayvazovski'nin Sultan ve Murat portresi bu döneme ait örneklerdendir 19. yüzyılda Sultan I. Mahmut döneminde ortaya çıkan ve 20. yüzyıl ilk yarısına kadar örnekleri görülen bir diğer tür, Sebuh Manas, Maras, Abdullah, Antranik gibi Osmanlı ressamlarının yaptığı, Tasvir Hümayun denilen fildişi padişah portreleridir. Koleksiyonda padişah portrelerinden başka padişah kızları, hanımları, şehzadeleri, Osmanlı Devlet Adamları ve Hint imparatorlarının portreleri ile Cumhuriyet döneminin aydın portreleri de bulunmaktadır. Padişah Portreleri bölümünde ayrıca 18. ve 19. yüzyıllarda İstanbul'a gelmiş olan batılı ressamlarca yapılmış İstanbul resimleri, gravürler, yalı boya, sulu boya ve litografi tekniği ile yapılmış resimlerde yer almaktadır.